değildir. Bunu biliyoruz. Meselemiz, konumuz cenaze namazı, mezarlıkta, kabristanlıkta kılınabilir mi? Kılınsa hükmü nedir? Dediğimiz gibi bir görüşe göre ki İmam Şafi'nin görüşü bu. Ahmet İbn Ambel'den rivayet olunan bir rivayette de mekruh oldu. Rivayetlerde çünkü Enes i̇bn Malik anh'dan gelen rivayette diyor ki, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nehe, nehyettiği en yusalla alel cenâiz beynel kubur. Cenazelere, cena kabirlerde, mezarlıklarda cenaze namazının kılınmasını nehyetti, diyor Enes radıyallahu anh. Buradaki nehi, tahrim de olabilir, kerahat de olabilir. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki, bu hadisi, İbnül Arabi fi mu'camihi muttabarani fil mu'camel avsat Muddiyâ el-maqdîsî hadîsî da ne yapmış rivayet etmiş. Heysemi mecmuada, isnnâda Hasan demiş. Şeyh al-bâni rahimallah diyor ki bu hadisin başka Enes ibn Malik'ten rivayet olunan yolları da vardır. Bununla, bu yollarla ne yapıyor? Hadis hadis kuvvetleniyor. Yani müccet olarak kabul olup istidlal sağlanıyor. Başka rivayetler de getiriyor Şeyh Albani burada. Bu rivayetler bize neyi anlatıyor? Kabirler arasında, mezarlar arasında cenaze namazı kılmanın ne yolunduğunu anlatıyor. Peki nasıl anlayacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz daha önce de rivayetleri zikrettik. Mescidi temizleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini temizleyen bir tane ne var? Temizlikçi bir kadın var. Değil mi? Esmer bir kadın. Aleyhisselatü Vesselam onu göremiyor. Soruyor. Diyorlar ki kadın ne yaptı? Vefat etti, öldü, defnettik. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bana niye haber vermediniz? Sonra diyor bana onun kabirini gösterin. O kadının mezarını gösterin diyor. Gidiyor kabristanlığa, mezarlığa. Nebi Aleyhisselatü Vesselam orada ne yapıyor? Namazını kılıyor bu kadının. Yani fiiliyle de ne yapıyoruz biz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, biliyoruz ki bizden aklına olduğuna göre Aleyhisselatü vesselam da yapmış mezarlığa gidip cenaze namazı kılmış. Bu görüşte diğer diğer görüş, ikinci görüş Hanefi mezhebinin görüşü ve Ahmet İbn Hammel'den rivayet olunan diğer bir görüş. İbnül Müdhir rahimehullah diyor ki Nafi radiyallahu an Nafi rahimehullah naklediyor. Nafi diyor ki Aişe radıyallahu anha'ya namazı, cen onun cenaze namazı, Aişe radıyallahu anha'nın cenaze namazı baki mezarlığının içinde kılındı diyor. Yani bize nafi' bir olayı naklediyor. Diyor ki Aişe <gülüyor> radıyallahu anha'nın cenazesi nerede kılındı? Baki mezarlığının içinde kılındı. Diyor, cenaze namazını da kim kıldı Aişe'nin cenazesini? Radıyallahu anha, Ebu Hurayra. Ebu Hurayra radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anh'ın cenazesini kabirler arasında kılıyor, Bakî'de. Ve hadara zâlike i̇bn Ömer. Cenaze namazında diyor, kim de vardı aynı zamanda bakideki mezarlıkta cenazede namazda i̇bn Ömer de vardı diyor. Ve faale zâlike Ömer ibn-i Aziz. Ömer ibn Abdülaziz de ne yapardı diyor? Cenaze namazlarının bazıları yani ne yapardı? Mezarlıkta kılardı. Bu iki görüşten tercih edilen görüş, ikinci görüş, yani cenaze namazlarının kabristanlıkta, mezarlıkta kılınabileceği görüşü. Çekalbani Rahim Allah bunu tercih etmiyor elbette. Buradaki görüşüne göre anladığımız da o. Ancak e, hadisleri bir arada okuduğumuz zaman, değerlendirdiğimiz zaman, ilim ehlinin tercihlerine baktığımız zaman görüyoruz ki, mezarlıklarda cenaze namazı ne yapılabilir? Kılınabilir. Kılınabilir. Kılınabilir. Şeyh Abdulaziz bin Baz rahimehullah da sorulduğunda kendisine bu konuyla alakalı bir soru diyor ki Tacu'zu salatu alal cenazeti dakhilan makbara Mezarlık içinde, kabristanlık içinde cenaze namazının kılınması nedir? Caizdir. Bu görüş tercih ettiğimiz, ilim ehlinin tercih ettiği iki görüşten birisi. Bizler de bunun tercih ediyoruz. allah Teala en doğrusunu bilendir. 74. mesele Çünkü bu 72. meseleyi daha önce atlamıştık. 73. meseleyi zikretmiştik. İmam, cenazenin neresinde durması gerekiyor meselesini hatırlasanız. En son derste zikrettik. Eğer cenaze erkekse ne yapacak? Erkekse başında duracak. Kadınsa arkadaşlar bakın bu ilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pratik olarak uyguladığı, sahabelerin kendisinden sonra uyguladığı bir ilim. Bunu böyle bir kenara not alın. Nebi aleyhissalatü vesselamın sünnetini ihya edin, yaşayın. Yaşatın. Bunları onun için öğreniyoruz, onun için okuyoruz. Yani bu din öyle bir din ki, öyle mükemmel bir din ki imamın cenaze namazını kılarken cenaze erkek ise nerede duracağını, cenaze kadın ise nerede duracağını tayin ettiği, belirlediği bir din hayatımızın içinde bu kadar teferruata bu kadar uç noktalara beyan eden dahil olan bir din. Yani bunu masal gibi dinlememek lazım. Öğrenmek lazım, amel etmek lazım. Büyük şey kalmadı 74. mesele. Ve yukbiru alayha arba'an av hamsan ila 9 tekbirat. Cenaze namazını dört tekbirle de kılabilirsiniz diyor. Beş tekbirle de 6'yla da ile de, 8'de de, dokuzla da. Rivayet olunan diyor, en çok tekbir kaçtır? Dokuz. Dokuz tekbir. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın en çok tekbir aldığı namaz hangisi? Cenaze namazının da en çok tekbir aldığı sayı, tekbir sayısı dokuz. En az? Evet. Dört. bunlarla alakalı rivayetler var. Dört tekbirle alakalı Ebu Hurayra diyor ki radiyallahu an Ee, Necaşi'ye namaz, Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın kıldığı ne var? Gıyabi bir namaz var değil mi? Necaşi'ye vefat edince, ölüm haberi gelince Aleyhisselam Vesselam Necaşi'nin namazını kıldırıyor. Bu rivayette hatırlasanız ne diyor? Ennehu kebber aleyhi erba'an Aleyhisselatü Necaşi'ye kaç tekbir getirdi? Dört tekbir aldı diyor. Bununla alakalı İbni Abbas, yani dört tekbirle alakalı İbni Abbas rivayeti var. Yezid İbni Sabit eee dın kıldığı namazda 4 tekbir aldığı var. Nebi Aleyhisselam'ın ashabından bazılarından rivayet olunan hadiste yine daha önce geçti geçen hadiste 4 tekbir var. Yani deliller bize gösteriyor ki eee Nebi Aleyhisselam ne yapmış? Cenazeye 4 tane tekbir getirerek kılmış. 5 tekbirle alakalı rivayetler zikretmiş şey burada diyor ki Abdurrahman bin Ebi Leyla dedi ki Kâne Zeyd bin Arkam yukabbiru ala janaizena arba'an Zeyd bin Arkam cenazelerimizi diyor dört tekbirle kıldırırdı cenaze namazlarımızı Ve innukabbiru ala janaizatin khamsan Bir keresinde diyor cenaze namazında 5 tekbir aldı. Fe sa'altu ona sordum diyor Abdurrahman bin Ebi Leyla Zeyd bin Arkam'a sordum neden böyle yaptın? Fakale. Bana şöyle cevap verdi. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve bir yukabbiruhâ. Allah Resûl-ü Aleyhisselam ne vardı? Bu şekilde tekbir alırdı. Hemen hüccet ne? Aleyhisselam'ın fiili ameli. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Ebu Davud rivayet ediyor. 6 ve 7 tekbirle alakalı olarak Diyor şey Şeyh rahimehullah, "Fe 6 ve 7 tekbir alınmasıyla alakalı ne var? Mevkuf rivayetler var. Nedir mevkuf rivayetler arkadaşlar? Sahabenin kendisinden rivayet olunan, sahabenin yaptığına dair sahabenin sözü olarak rivayet olunan, peygamberimize ulaşmayan rivayetler. Bunlara ne diyoruz? Mevkuf diyoruz. Ancak bu mevkuflar bazen merfu hükmünü ne yapabiliyor? Taşıyabiliyor. Mesela sahabe bir Söz söylüyor. Bir bir şeyle alakalı beyan söylüyor, beyan ifade ediyor. Alimler diyor ki biliyoruz ki sahabe bunu kendinden söyleyemez. Vahye dayanarak söylemesi lazım. Yani akılla söylenebilecek bir husus değil. Durum böyleyse diyorlar ki onun sözü ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Çünkü sahabe bunu kendinden söyleme, söyleyemez. Bu görüş vahiy ile söylenmesi gereken bir husus olduğu için diyorlar ki merfu hükmündedir. Şekalbani rahimehullah diyor ki bunlar diyor mevkuf olsa da hükmen nedir? Merfu hükmündedir. Mesela Abdullah ibn Muğaffal rivayet ediyor en Ali ibn Ebi Talib salı ala Sehl ibn Hanife Ali ibn Ebi Talib ve Sehl ibn Hanife cenazesini kılıyor. Tekber alayhi sitten 6 tekbir getiriyor. Summe iltefete ileyena sonra diyor ki Abdullah ibn Mughafal Ali bize geri döndü, arkasına döndü dedi ki innehu Bedri. Sehle ibn Hunaif radıyallahu anh Bedir ashabından. Bedire yetişmiş, Bedir'de savaşmış sahabelerden bir tanesi olduğu için böyle yaptığını söylüyor Ali da anh, "Kâl eş-Şâbi ve kadim al-Kâm min eş-Şâm" فقال ابن مسعود "إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا." فَلَوْوَقَدْتُمْ لَنَا وَقْتَنْ نُتَابِعْكُمْ Al-Kame Şam'dan geliyor. Şam'dan Medine'ye geliyor. Abdullah bin Mesut'a diyor ki Şam'da diyor kardeşlerin sahabeler ne yapıyorlar? Cenazeleri beş tekbirle kılıyorlar. Bir de şu tekbirlerin sayısını sınırlasan, kaç tekbir alacağımızı belirlesen, tahdit etsen ne güzel olur. Abdullah bir müddet düşünüyor diyor ki onduru cenaze kum cenazeye bakın fakat biru aleyya hamakbera imtukum imamlarınız kaç tekbir alıyorsa yani sahabeler o cenazeyi kıldıranlar kaç tekbir alıyorsa siz de o şekilde tekbir alın. Valla vakte adet diyor belli bir sayısı yoktur bunun yani nasıl belli bir sayısı yoktur dört diye illa sabit bir sayısı yoktur beş diye illa sabit bir sayısı yoktur orada imamlarınız kaç tekbir getiriyorsa Sünnette varit olan şeyle. 4 4, 5 5, 6 ise 6. Siz de ne yapın? Onlarla bir, o şekilde tekbir alın. Abd-i Abd Khayr diyor ki, Kâne Ali radıyallahu anh yukebbiru 'ala ehli Bedr sitten ve 'ala ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kamsen ve 'ala sairin nasi arbaan." Ali radıyallahu anh eğer cenaze önüne getirildiğinde Bedir ashabından sonra cenaze Bedire katılmış, Bedire savaşmış bir sahabeyse diyor ki kaç tekbirle kılarlar onun cenazesini? 6 Bedir sahabı. Ayrılığı var, bir farklılığı var. Eğer diyor ashabtan bir kimse ise cenaze Bedire katılmamış ama peygamberin sahabesinden, peygambera sonradan iman etmiş, peygamberi görmüş, iman etmiş ise onun ikisini kaç tekbirle kılıyor? 5 tekbir. Eğer diyor normal yani sahabeden değilse, peygamberi görmemiş onu onu yetişmemiş ise, onun da diyor, cenazesini kaç tekbirle kılardı? Dört tekbirle kılardı. Bunu tahavi ve dar rivayet ediyor. Onların tarikinden de beyhakki rivayet ediyor. Ve seneduhu sahihun ricaluhu sikatum kulluhum. Büyük şey rahimullah Bunun senedi sahihdir. Ravileri de, ricalleri de hepsi sikat'tır. Musa ibn Abdullah ibn Yazid diyor ki, Ali radıyallahu anh, Ebu Katade'nin cenazesini kıldı ve onu diyor yedi tekbirle kıldırdı. Ebu Katade'ye ne yapıyor Ali radıyallahu an Yedi tekbirle cenaze namazını kıldırıyor. Şimdi sahabe radıyallahu anhum. tam bize böyle bir nakil var. Biraz usul alalım. Yani peygamberimizin altı ve 7 ile alakalı tekbir aldığını ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bununla alakalı bize bir rivayet peygamberden Ulaşmamış, gelmemiş. Gelen rivayetlere bakın sahabeden geliyor. Ali radıyallahu anh'dan geliyor. Deniyor ki işte bu Katade'nin cenaze namazını kıldı ve yedi tekbir aldı. Hadis ilminde Latif Aranoğlu Biz bu Rivayete merfu mu diyoruz, mevkuf mu diyoruz? Ali radıyallahu anh'dan gelen bu rivayete. Mevkuf, mevkuf diyoruz. Mevkuf. Yani. Çünkü Ali radıyallahu anh'ın Fiilini anlatıyor bize. Peygamberin fiilini anlatmıyor ki. Peygamberin fiili olsaydı veya sözü olsaydı ona ne diyecektik biz? Merfu, Sahabe diyor, Ali şöyle yaptı radıyallahu anh. Buna ne deniyor hadis ilminde? Mevkuf. Peki, bu mevkuf rivayetin, yani Ali radıyallahu anh'ın cenazeye yedi tekbir kaldırması, getirmesi akılla yapılacak bir iş mi? Hayır. Vahiyle, yani peygamberden göreceği bir sünnete bağlı olarak yapılacak bir iş. O sebeple, diyorlar ki bu mevkuf ama hükmü ney? Merfu. Hükmü ney? Merfu. Dokuz tekbirize ise bununla alakalı şey Albani diyor ki iki hadis var. Birisi Abdullah ibn Zubeyr hadisi. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salli ala Hamzete fe kebber aleyhi tisa tekbirat. Aleyhisselatü vesselam Hamza'nın cenaze namazını kıldı ve kaç tekbir getirdi? Dokuz tekbir getirdi. Bunun takrici, hadisin takrici daha geçmişti. Diyor ki şey Albani rahimahullah ve hazel adedu هو اكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازه 9 tekbir cenaze namazında alınacak getirecek, sayı olarak en çok getirilebilecek tekbirdir bununla alakalı ulaştığımız diyor rivayet budur yani en fazla 9 tekbirle ne olabilir cenaze namazı kılınabilir feyuqafu <gülüyor> indehu bu sebeple diyor 9 tekbirde kalınır bu 9 tekbirden fazla tekbir alınmaz. Vallahu anyan qusamino ila al-arba'wahu aqlu ma varad. İnsanın dört tekbirle kılmasında mümkündür. Çünkü rivayetlerde Peygamberimizin en az tekbir aldığı rivayetler kaç? Dört. قال ابن القايم في زاد المعد. İbnul Rahim rahimullah zaddul Ma'ad adlı kitabında diyor ki, "بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار, şey, diyor ki bizim burada zikrettiğimiz Naklettiğimiz rivayetlerin ardından İbnül kayyim şöyle diyor. Ve hâzi âthârun sahihâ. Bu eserlerin hepsi sahihtir. Fela mûcibelil men'i minhâ. Bunlardan birisiyle amel etmeye engel olabilecek hiçbir mani yoktur. Lem zad mimmâ al arba, vel fa'alâ huve wa ashabuhu min ba'dihî. Dörtten fazla tekbir de alınabilir. Zira bu Peygamberimizin ve ashabının neydir? fiillidir. Bu ne yapılabilir? Bazen dört, bazen beş, bazen altı, bazen yedi, bazen dokuz tekbirle ne yapılabilir? Kılınabilir. Evet. Cenaze namazında tekbirlerde eller kaldırılır mı? Kaldırılmaz mı? Bununla alakalı kalbani. Şey, 75. beşinci meselede buna değiniyor. Diyor ki: Yüsrâ ula en rafayideyi fi tekbiratil ula. İlk tekbirde elini kaldırması diyor. Kişinin nedir? Meşrudur. Yani Allahu Akbar dediğiniz zaman elinizi kaldırmanız meşrudur diyor. Niye? Çünkü Ebu Hureyra radıyallahu anh diyor ki: En Rasulullah sallallahu aleyhi sallam kemer <gülüyor> ala cenaze, farafayideyi fi övul tekbira. Aleyhissalatü Vesselam cenaze namazına tekbir getirdi. Ve ellerini kaldırdı ilk tekbirde. Baba vada'li yumna ale'l yusra ve sağ elini sol elinin üzerine koydu. İmam Nevi, ve ibnül Münzir İşraf adlı kitabında diyor ki İcma kitabında da diyor bunu. Ecmâ'u. Alimler icma etmiştir. Hangi konuda? anneği yükselir ilk tekbir'a ilk tekbirde ellerin kaldırılması hususunda ne yapmış alimler icma etmiş herkes diyor ki evet ilk tekbirde eller kaldırılır vaktafufu fi sa'irha ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci tekbirlerde eller kaldırılır mı kaldırılmaz mı bu konuda alimler ne yapıyor ihtilaf ediyorlar diyor şimdi şey elbaniye bakın Şekalbani Rahim Oğla, ilginç bir şey diyor burada. Az önce getirdiğimiz kaide ve usule ters düşecek bir şeyler söylüyor burada. Her alimin her atının neyi vardır? Ne derler? Nikolli, cevadin hafve. Ne derler Türkçe'de ona? Tökezlemesi vardır. Her kaliteli at ne var? Güzel at. Tökezleyebilir. Öyle diyorlar alimler. Yani bir alim hata ettiğinde yahut da bir alim e, vehmettiğinde yanıldığında her diyorlar atın neyi vardır tekez demesi vardır diyor ki şakalbani şey velam najid fi sunneti ma yadullu ala meşruiyetir <gülüyor> raf'i fi gayri tekbiretil sünnette ilk tekbirde ellerin kaldırılmasından sonra diğer tekbirlerde ellerin kaldırılmasıyla alakalı bir şey bulamadık diyor yok böyle bir şey fela nara meşruiyet zalik bundan dolayı da diyor ikinci ve üçüncü ve dördüncü tekbirde ellerin kaldırılmasının meşru olarak görmüyoruz diyor. وَهُمْ مَذْهَبُ ve وَغَيْرُهُمْ Bu görüş, yani ilk tekbirde Allahu Ekber deyip kaldırdıktan sonra ikide, üçte ve diğer tekbirlerde ellerin kaldırılmaması görüşü doğru olan görüştür. Bu diyor Hanefi mezhebinin görüşüdür diyor. Muhakkiklerden de diyor Şevkânî'nin ve onun gibi diğer alimlerin görüşüdür. İbn Hazm'ın da tercih ettiği görüş budur diyor. Sonra bize İbn Hazm'ın muhalladaki sözünü naklediyor, sözünü getiriyor. İbn Hazm diyor ki: "Ama رفع اليد فإنه لم يأت عن صلى الله عليه وسلم أن رفع في شيء من تكبير الجنائز إلا في أول <gülüyor> تكبيرات فقط." İbn Hazm diyor ki, az önceki sözlerin aynısını söylüyor, muhalladaki kitabında. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'den bizlere onun ilk tekbirin dışında iki de ve dörtte ve diğer tekbirlerde elini kaldırın'a dair Sabit bir şey nakle olmamıştır diyor İbn Hazm. Evet, buraya kadar doğru. Hatta İbn Hazm burada diyor ki vel acaba min kavli Ebu Diyor Ebu Hanife'nin diyor sözü de çok acayiptir. Hayret edilecek bir sö sözdür. Niye? Dir'ul eydi fi kulli takbiretin fi salatil cinaze. Cenaze namazında her tekbirde Ebu Hanife Allah ellerin kaldırılacağını söylüyor diyor. Bu diyor ne kadar garip bir şey. Çünkü diyor, nebi aleyhissalatü vesselam'dan ellerini kaldırdığına dair ikide, üçte ve diğer tekbirlerde hiçbir şey rivayet olunmamıştır diyor. Ama diyor, Ebu Hanife ne yapıyor? Cenaze namazında peygamberden rivayet olunmadığına da göre, olunma, olunmadığı halde, peygamberimizin cenaze namazında birinci tekbirden sonra ikide, üçte ve diğer tekbirlerde ellerini kaldırdığına dair rivayet olmadığına da rağmen, Ebu Hanife diyor ki, rahimahullah cenazede ne yapıyormuş? ellerini kaldırıyormuş. Yani Ebu Hanife'nin görüşü bu. Rahimehullah. Burada bunu söylerken diyor Ebu Hanife rahimehullah neden diyor? 5 vakit namazda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ellerini kaldırdığını bildiğimize rağmen, rivayetler olduğuna rağmen Ebu Hanife rahimehullah ellerin kaldırılmayacağını söylüyor. Ne ayrıktı bir iş diyor. Ne garip bir iş diyor. Ne acayip bir iş. Anladınız mı? Ya yani burada ne yapıyor? İmam Ebu Hanife'nin görüşünü eleştiriyor. Evet burada i̇bn hazm rahim Allah'ın sözü ve eleştirisi haklı. Değil mi? Yani, bu eleştiri Ebu Hanife'nin şahsına değil arkadaşlar. Ebu Hanife'nin kadrini, kıymetini düşürmek maksadıyla yapılmış bir şey değil. İmam Ebu Hanife'ye taassup eden, onun ardından onun sözlerini münezzel vahiy gibi, Allah katından inmiş bir vahiy gibi algılayıp tek doğru olarak amel eden insanlara yöneltilmiş bir eleştir diyor ki onlara yani siz işte ki işin daha garibi bugün Hanefi mezhebinde arkadaşlar nedir görüş cenaze namazında eller kalkmaz tekbirlerde ikinci üçüncü tekbirlerde yani mezhebin imamının görüşünün hilafına ne buluyor gidiliyor mezhep içinde Şegalban diyor ki İbn Hazm'ın diyor Ebu Hanife'ye nispet ettiği azvettiği yani cenaze namazındaki tekbirlerde ellerin kaldırılmasıyla ilgili görüş diyor Ru'yet-i fıkhu't-tub'i el-Hanefiye birçok diyor Hanefi meselelerinin kitaplarında zikredilmekte. Yani havada bir iddia değil bu. Ebu Hanife'nin cenaze namazındaki tekbirlerde ellerin kaldırılmasıyla alakalı rivayet birçok diyor Hanefi fıkıh kitaplarının şerhlerinde mevcut. Diyor ki, birçok diyor Belk şehrindeki, şehrinde yaşayan Hanefi alimlerin görüşü bu. Zikretti ihtiyar, seç, seçtikleri görüş bu. Kemâfil mebsut li seraksi. İkinci cildin 64. sayfasında saraksi mebsut adlı kitabında diyor bunu zikretmiştir. Ancak diyor Hanefi mezhebindeki amel olan görüş, uygulanan görüş hangisidir? Cenaze namazında ilk tekbirden sonra eller ne bulmaz Kaldırılmaz. Ama Ebu Hanefî'nin görüşü ne arkadaşlar? Kaldırılacağı görüş. Aynı şekilde vitir namazında da... ...ne, yapuluyor, ne, yapuluyor, ne yapıyorlar Hanefî mezhebinde? Elleri kaldırıyorlar. Bu da aslında bir eleştiri sebebi. Namazda, konutta sayı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tekbir getirdiği varit değil. Sabit değil. Buna rağmen konutta elleri kaldırırken neden... Sabit olan, sahih olan rivayetler ortada duruyorken, namazlarda rükûya giderken, rükûdan kalkarken ellerinizi kaldırmıyorsunuz diye. Ne yapılabilir? Bir eleştiği yapılabilir. Tamam. Bakın ilmi eleştirilir hep. Evet. Şimdi gelelim Şekalbani'yi eleştirmeye. Sadece Ebu Hanife'yi değil. Rahimahullah. Şe Şekalbani Rahimahullah dedi ki, Biz dedi, ikinci, üçüncü ve dördüncü ve diğer tekbirlerde elleri kaldırmayı meşru görmüyoruz. Çünkü Peygamberimizden böyle bir şey sabit değildir. Şimdi diyor ki bakın, Şeyh Albani Rahimullah. Naam, evet. Beyhaki'nin diyor, dördüncü cil, kırk dördüncü sayfada, bir senedin sahih. Sahih bir senetle an İbni Ömer, İbni Ömer'den rivayet olunduğuna göre İbni Ömer, kana yarfâ yedeyhî ala kulli tekbîrâtın min tekbîrâtil cenâzeh. İbni Ömer, Cenaze namazının her tekbirinde ne yapardı diyor? Ellerini kaldırırdı. Şimdi İbn Ömer'in bu rivayeti usul olarak Mehmet mevkuf mu merfu mu? Mevkuf. Değil mi? Mevkuf. Ama İbn Ömer'in böyle bir şeyi yapması kendinden ne olur? Yoksa peygamberden gördüğü bir şeyi mi uyguluyordur? Şeik Albani diyor ki bakın. "Ta mekaane yuzun ennehu la yef'alu zalike illa bitawqif minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fela in diyor Şeik Albani. Kim? İbn Ömer rahimehu radiyallahu anhunun bu fiilini, bu tekbirini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü için böyle yapıyordur diye yorumlarsa, evet diyor, ellerini kaldırabilir. Tekbirlerde. Falehu en yerfa. O kadar ki Resaksi an ibn Umar hilafadı ve ذلك مما لا نعرف لو أصلاً في كتب الحديث. Bir soru anneyim. Şeyh Abdülban rahimehullah az önce az önce ne yaptı? Dedi ki yedi ve dokuz tekbir ne yapılabilir cenaze namazında? Anlam. Alınabilir. Neden alınabilir? Ne? Konuyla alınabilir? Konuyla alakalı ne var? Delil değil arkadaşlar ilmi konuşun. Mevkuf rivayetler var. Sahabeden rivayetler var. Ondan dolayı ne yapılabilir? Yapılabilir. Burada da Şeyh Albani Rahim ne yapması lazımdı? Aynı şey söylemesi lazımdı. Ama dediğimiz gibi her alimin neyi var? Türk yazı demesi var. Onların içtihadı. Şimdi bize Şeyh Albani Rahim böyle dedi diye onu taklit edeceğiz? Burada elimizde ne var? Şeyh Albani'nin de zikrettiği usul var. İlim ehlinin zikrettiği usul var. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki hayır. Cenaze namazının diğer tekbirlerinden ne yapılabilir? El kaldırılabilir. Bununla alakalı peygamberimizden merfu rivayetler olmasa bile sahabeden İbn-i Ömer'den sahih rivayetler olduğu için mevkuf olarak diyoruz ki i̇bn Ömer bunu ancak peygamberin tevkifiyle, ona göstermesiyle ondan görmesiyle yapmıştır. Bu sebeple de cenazede ne yapılabilir? Ellerde, tekbirlerde eller kaldırılabilir ve meşrudur. Velev ki şeyh rahim rahimahullah bunu meşru görmese bile. Bakın ilim böyle bir şey arkadaşlar. Taassup yok. Fıkıh böyle bir şey. 76. mesele. Diyor ki Sonra diyor elini sağ elini, sol elinin üstüne koyar. Hatırlarsanız namaz bahsini zikretmiştik. Üç şekilde koyabiliriz. Avucumuzun üstüne, bileğimizin üstüne ve şu sait deniyor buna Arapçada. Dirseklemeyelim buna. burada. Dirsek dersek insanlar dirseğine bağlı. Burası dirsek değil. Burası eklem. Dirseğin üst tarafındaki o eklem. Et ölüm burası. Gördüğünüz gibi şurası. Üç şekilde de yapabiliriz. bağlayaya. Üç yere de elimizi koyabiliriz. Tabii nereye koyacağız? Göğsünüze koyacağız. Sadır. Göğüs bölgemize koyacağız. Amel olarak göğüs bölgesi şu bölge işte. Bu bölgeye koyacağız. Bununla alakalı rivayetler. Sehl İbn Saad radıyallahu anh diyor ki: "كان الناس يؤمرون أن İnsanlar namazda Sağ ellerinin, sol ellerinin üzerine, ziralarının üzerine koymakla ne yapılırdı? Emrolunurdu namazda. Malik bunu muvattasında rivayet ediyor. İmam Bukhari de rivayet ediyor bunu sahihinde. Bununla alakalı rivayetleri hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Tabii göğse koymakla alakalı Tavus'un rivayeti var. Diyor ki, Şahin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yada'ul yumna ala yedihil yusra sümme, ala sadrihi ve huo fis salat. Tabi Tavuz tabiinden. Tabiinin rivayetine ne deniyor hadis ilminde? Maktul. Hayır. Tabi'in sahabeyi düşürürse aradan ve rivayet ederse buna ne deniyor? Sen, Mürsel deniyor. Diyor ki Tavuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini sol elin üzerine koyardı ve elini diyor göğsüne ne yapardı? Koyardı. Göğsüne koyardı. Bunu Ebu Davud rivayet ediyor, ceyit bir senetle. Diyor ki Albani, mürsel olsa bile, mürsel diyor indel cemi herkes tarafından hüccet delil olarak kabul edilir. Amma men yahtecum inhum bil itlaqen itlakın Cumhur ulema. Yani mürsel, mürsel hadisi, alimlerin cumhuru, çoğunluğu delil olarak ne yapıyor? Kullanıyor. Ama diyor. Mürseli delil olarak kabul etmeyenler de var. Mürseli ancak ne zaman delil olarak kabul ediyorlar? Mevsul olarak, muttasıl olarak bir senet gelirse, sahabeden, peygamberden bir rivayet gelirse, onu destekleyen, o zaman ne yapıyorlar? Mevsul olarak alıyorlar. Bu mürseli de ne yapıyorlar? Hüccet olarak kabul ediyorlar. Şahitleri varsa tabi. Tabii diyor ki Şakalbani, evet doğru olan da budur ve şahitleri de var. Vahil ibn i Hücur rivayeti, diyor ki İbn-i bu rivayet. Ennehu ra'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Vahil İbn-i Hücur radiyallahu anh peygamberimizi gördü. Yada'u yeminehu ala şimalihi, sağ elini sol eline koymuştu. Thumme vada'ahuma ala sadrihi, sağ elini sol elini üzerine koymuş ve iki elini nereye koymuştu? Sadrihi, göğsüne koymuştu. Bu rivayet İbn-i rivayeti diğer şahit de Şekalban zikrediyor. Bu şahitlerden de görüyoruz. Şekalban diyor ki "Fehali <gülüyor> bu hadisleri zikrediyor. "Fi ennes sünnetu'l-vad'u sünnet nedir? Elin nereye konulması görse konulmasıdır. "Ve la yesukku men vakafa fi istidlal Kim diyor bu hadislere bakarsa, bu rivayetlere bakarsa bu rivayetlerin istidlal Hat, istidlalde kullanılmasına yani delil olarak kullanılmasında salih olacağını, delil olarak kullanılabileceğini görür diyor. Bunlardan dolayı da ee, nedir? El nereye konulur arkadaşlar? Göğse konulur. Ve ammel vad'u tahtes surra Göbek deliği altına bağlanmasına gelince ellerin göbek deliği altına konulmasına gelince diyor <gülüyor> nedir bu? Zayıftır. Hatırlarsanız namazla alakalı konuda zikretmiştik. İttifakan. ittifak ile zayıftır. Yani Albani'nin görüş değil mi? Yani. İttifak ile zayıf. Kema, fin, kema kalen nebevi. Şafilerden İmam-ı Nebevi'nin söylediği gibi zayıftır. Ve zeyla'i. Zeyla'i hangi mezhebin aliminden? Hanefi alimlerinden. O da diyor zayıftır diyor. Ve gayruhumâ. Ve birçok alim. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ilk tekbirden sonra ne okuyacağız? İkinci tekbirden sonra ne okuyacağız? Üçüncü tekbirden sonra ne okuyacağız? Bunları göreceğiz. Allah nasip ederse. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedüle alâ elâhillâhent. Estağfurullah ve tuğb eylek.